Fırakip çok sıkışıyor bu. Serdar gibi yolda gidiyorlar. Fırakip çok sıkışıyor. Geçen hafta Hazreti Ali'nin mektubunda, Ömer'in mektubunda kalmıştık değil mi? Değil mi? Değil mi? Çok sıkışıyor. İnnelhamdelillah, ve nesa'inuhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiyat a'malina Men yahdi ve yudlil ve la la ve Muhammedan abduhu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. yavaş hıms ehlinden diyor rivayetin ravilerinden Muaz ibni Cebel'in arkadaşları, dostları olan bir kısım Müslüman Muaz ibni Cebel'den şunu rivayet ettiler an Muaz bin anhu. an sallallahu aleyhi ve selleme lamma ba'athahu ila al-Yaman, sallallahu alayhi wa sallam Muaz bin Jabali emir olarak Yemen'e gönderdiğinde, kale dedi ki: "Ara'ayta e in 'arada laka qada'un keyfe taqdi?" Bu hadis biliyorsun, Tirmizi'de ve sünnenlerin birçoğunda olan bir rivayet. Araytı Biliyor musun bilir misin İn aradaleke qabaun keyfe taqdi sana bir hüküm mahkeme ile ilgili bir dava gelirse onda nasıl hüküm verirsin? Kale, dedi ki akdi bi kitabillah. Allah'ın kitabı ile hüküm veririm. Qale fe lem yakun fi kitabillah eğer o gelen meselenin hükmü Allah'ın kitabında bulunmazsa veya onunla ilgili bir haber yoksa. Kale fe bi sunneti Rasulillah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle hüküm veririm. Kale Rasulullah'ın sözü. Fe in lem yakun fi sunneti Rasulillah'in eğer Allah'ın Resulü'nün sünnetinde de bulunmasa ne yaparsın? Kâle dedi ki, اَجْتَهِدُ رَأْي۪ي وَلَا عَالُونَ Re'yimle iştihatta bulunurum, yani ilmimle, fıkhımla iştihatta bulunurum ve bu hükmü de terk etmem, yani bu meseleyi hükümsüz bırakmam. Onun hükmünü veririm. Kâle, bu Muaz'ın sözü, Kâle, Fed daraba sad rahû tüm sallallahu aleyhi ve sallam onun göğsüne vurdu. ve sonra şöyle dedi: Elhamdülillahillezî Lâzî rasûle Rasûl Rasûlillahi lma yurdi Rasûl Allah. Allahın Rasûlünün elçisini yani Rasûlünü Rasûlü el. Rasûlünün elçisini. Allah'ın Rasulünü razı, razı edecek şekilde muvaffak eden Allah'a hanım olsun. Yani burada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından kendilerine vazife verdiği, emirlik verdiği kimseleri zaman zaman ne yapar? Böyle onları sınardı, imtihan eder. Onlara nasihatte bulunurdu. onları bilgilerini ölçerdi. Bu hadiste e, bu e, rivayetler içerisinde zikreden hadislerden bir tanesi bir kısım alimler bu hadisin zayıf olduğunu söylemişlerdir. Yani özellikle fıkıh ehli istihadı e, delillendirmek için bu hadisi zikrederler. E, bu hadisin senedinde zayıflık olduğunu e, İmam Bukhari rivayet ediyor. E, buna benzer daha diğer e, hadis ehli mesela İbn Adi demiş ki bunun hadisinde bu hadiste zayıflık vardır fakat zayıflık olması onun usule aykırı anlamına gelmiyor. Yani bunun zayıf olması dahi usul dışında bir şey değil. Zaten usul budur. Dolayısıyla mana olarak sahihtir. Ancak senedinde bazı ravilerde zayıflıklar vardır. Bunu Ahmet İbni Hamel rivayet etmiş. Ebu Davud rivayet etmiş. Aşağıda ne yapmış? kitabı tahkik eden Müellif. Bu hadisin senedine dair birçok nakillerde bulunmuş. Tabi bunlar e, yani hadisten istidlal noktasında hareket edildiği zaman o zaman müracaat edilecek. Raviler kimi sahih kimi değil, nasıl e, bu ravilere itimat edilir mi edilmez mi? Bunlar ceh ve tadil ile ilgili hadiseler olduğu için biz mesele ile ilgili olan rivayetler okuyoruz. Amara İbn-i Umeyr'den gelen bir rivayette o da El-Hureyf İbn-i naklediyor. Kale dedi ki ahsebu enne Abdullah radiyallahu anhu Abdullah müfret olarak geldiği zaman Abdullah bin Mesut'tur. Kale kad ete aleyna zamanun ve ma nes'elu. Biz öyle zamanlar, günler geçirdik ki o zamanlar, o günler, o süre içerisinde biz hiç soru sormadık. Yani biliyorduk, bildiğimizi fıkh ediyorduk hazmetmiştik. Çok soru sormaya gerek yoktu. Müslümanlar arasında çok mesele ve meşakkatler yoktu. وَمَا نَحْنُ hunaka Yani biz bu işin de meraklısı değildik. وَاِنَّ وَا اللّٰهَ قَدَّرَا اَنْ بَلَقْتُ مَا Allah gördüğünüz gibi benim bugüne gelmeme, gelmemi ve bu yaşa gelmemi takdir etti. Ve bunu siz de görüyorsunuz. فَإِذَا سُئِلْتُمْ an şeyin Bir şey size sorulduğundan فَنْزُرُوا ف۪ي Allah'ın kitabına bakınız. فَإِنْ لَمْ تَجِدُهُ ف۪ي كِتَابِ Eğer onu Allah'ın kitabında bulmaz iseniz Azze ve Celle sunneti سُنَّةِ رَسُولِ Resulullah'ın sünnetine bakınız. Zaten bu Kur'an'ın emri yani kitabı itibara almak, sünneti itibara almak Allah'ın emridir. Fe <gülüyor> in lem tecidehu fi sunneti Rasulillah eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetinde de bu mesele ilgili ilgili bir şey bulamazsanız nereye bakacaksınız? Fema ma ecme alayhi'l muslimun. Müslümanları icma etti. İşte Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın usul fıkhi usulü, dini usulü dediğimiz şey buradan kaynaklanıyor. Kitabullah, sünnetu rasulillah ve ma ecmâ aleyhi el muslimûn Müslümanların üzerine icma ettiği şey. Bu çok önemli bakın. Onun için gayri İslami sistemlerde, rejimlerde dahi insanların çoğunluğu veya insanların icması aranıyor. Bak birçok şeyde değil mi? Yani demokratik seçimlerde bile çoğunluk aranıyor. Ki bu dini meselelerde insanların herkesin kendi başına münferit, ifrat edici bir şekilde hüküm vermemesi ve Müslümanları oraya buraya sürüklememesi için Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti ve وَمَا أَجْمَعَ el الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar üzerine icma ettiği şeye bakınız. Bunu bileceksiniz. Bu bakmak, nazar etmek ilim emridir aslında. Tahsil emri, talim emridir. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ şeyin hem yokun فيما اجمع عليه <الْمُسْلِمون> Müslümanları üzerinde ictihad ettikleri bir şey bulamazsanız bu konuda bu mesele ilgili bir icma hadisesi hükmü bulunmaz ise fethet bi ra'yike fethet O zaman ra'yin fıkhınla ilminle ictihad et kaçmak yok ve takul inni akhafu ben korkuyorum ben ürkü üküyorum ül titriyorum deme sakın Fenne'l halal beyin ve'l haram beyin ve bey'izalik umurun müştebeh tun feda'ma yeribuke ila ma la helal apaçık haramlar da apaçıktır o halde sen bir mesele sana geldiğinde ona iyi bak helale mi yakın harama mı yakın çünkü her ikisinin arasında birbirine benzeyen meseleler vardır o benzer meseleler insanlar tarafından getirilir Önünüze derler ki ya bak şu böyle işte falana benziyor o helal olduğuna göre bunu helal olması gerekmez mi? buna benzer çok soru sorulur o, o halde öyleyse sen seni kuşkuya düşüreni bırak seni kuşkuya düşürmeyenle ne yap? Amelit. işte dinimizin aslı budur dolayısıyla icma ne oluyormuş öyle şey mi olur? Bakarız Allah'ın kitabına. Varsa Allah'ın kitabında bakarız. Alırız. Sünnete bakarız. Sünnet kitaba uyuyorsa oradan ancak o zaman o sünneti alırız. Şimdi böyle derse insanlar icma acaba itibar edecekler mi? O icma itibar etmeyecekler. İcmaya itibar yoksa Müslümanlar siz cihat ilan edemezsiniz. İcmaya itibar ediyor itibar yok ise Müslümanlar Müslümanlar Başkalarının yönetimlerini, velayetlerini red noktasında kimin sözüne itibar edecekler? İcma yoksa niye askere gidiyorsun? İcma yoksa niye vergi veriyorsunuz? İcma yoksa efendim niye telefon faturasını yatırıyorsunuz? Yatırmayın bakayım, göreyim sizi. İcma olmuştur bu memlekette. Birileri icma etmiştir. Neye? Devlete vergi vermek zorundadır her vatandaş. Sigortalı icma hasıl olmuş mu? Gayrimüslimlerin icmanın reddetmiyor, Müslümanların icmanın reddediyor. Var mı böyle bir şey? Bu Abdurrahman ibn Yazid o da Abdullah ve naphu'yu benzerlerine rivayet ediyorlar. Demek ki rivayeti yani. Geçiyoruz, o rivayetin bir tekrarı olduğu için lafza aynı, fakat senet muhtelif olduğu için bilsin yapmıyoruz, tekrar etmiyoruz herkese 173. rivayette de aynı şekilde 174. rivayetimizde İmam Darimi demiş ki Akbarana Harun İbni Muaviye An Hafs İbni Giyafin O da Kale derken rivayet ederken Haddesena el-e'meşu Kale Kale Abdullah, A'mes dedi ki, Abdullah İbn-i Mes'ud anhu dedi ki, Ey yuhennas, ey insanlar, İnnekum setuhdithune ve yuhdethun lekum. Siz bilin ki bid'at ihdas edeceksiniz gün gelecek. Ve insanlar da size birçok bid'at ihdas edecekler. Yani hem sizden görünen bid'atler ihdas olunacak sizin tarafınızdan, hem de sizin başkaları tarafından ihdas edilen adları görmeniz vaki olacak. İnnekum setuhdifûn ve yuhdethu lekum fe izâ ra'aytum siz dinde sonradan ihdas edilmiş, uydurulmuş olan bir şeyi gördüğünüzde ya da görünce fe bil Emril el Fe alaykum bil emr ilavi Kim ne yaparsa yapsın. Din adına, sünnet adına, İslam adına, gelenekler adına, görenekler adına, dini törenler adına kim ne yaparsa yapsın. Bunun aslının nerede olduğunu anlayabilmek için, bunun doğru mu yanlış olduğunu anlayabilmek için fe alaykum bil emr ilavi. Sizin yapmanız gereken nedir? bu işin ilk emrine bakmaktır. Dinin ilk aslına bakıp ona göre hareket etmektir. Onun için ne falanın sünneti, ne falanın sünneti, ne falanın adeti, ne falanın gelini yok. Ama ne ki Kur'an'a ve sünnete muhalif değil, muhalif değil ve insanların da hoş gördüğü, razı olduğu bir şey ise muamelat gibi. Yani misafir geldi ayakkabısını düzelttiniz değil mi? misafir geldi kapıda karşıladınız misafiriniz kapı çıktı gitti apartmanın dışına kadar kapının dışına veya köyün dışına kadar uğurladınız bakınız bunlar hepsi fil emril evvel ilk emirde olan şeylerdi bunların bir kısmı müslümanların ilk muamelelerinde dinlerinin evvelinde olan şeylerdi bunu yapmakta herhangi bir de isim yoktur. Adem <gâle> hafsun hafs dedi ki, kuntu usnidu an habibin. Ben habibten hadis isnad ederek yivad ederdim. An ebi ahl <gûl> thumma min husakun. Burada hadisin rabiplere hakkında hafs ibn kias diyor ki ben ondan isnat ederdim ama diyor daha sonra. Bu hadisin rahatsızlıkla kalbime biraz şek geldi. Bir şeyler herhalde öğreniyor. Onun için diyor, onu da şek etmeye başladım. Bu hadisi duyup duymadığı ile ilgili. Muhammed ibn Avn, Muhammedten rivayet ediyor. "Qala qala Amr li ibn Mas'udin." Amr düzeltiyorum. Halâ Ömeru anhu li İbn Abdullah İbn Mes'uda Ömer dedi ki: "Elem unebba ev um'itu? Bana bildirilmedi mi veya bana ulaşmadı mı bilgi bir şey? Enneke tuftî ve lest bi emîrîn." Buna çok dikkat edin. Allah razı enneke tufti veleste bi emirin sen emir olmadığın halde fetva veriyorsun sen emir olmadığın halde fetva veriyorsun ve liharraha men tevellekarraha bırak diyor bu fetva vermenin fetva vermeyi bunun zahmetine katlanan sorumluluğunu üstlenen ve sonra da onun serinliğine razı olan serinliğini kazanan. Yani burada har aslında sıkıntı anlamında tamam mı? Har da serinlik anlamında felah anlamında. Demek ki bir yerde Müslümanların beldesinde fetva verecek olan kimsenin ne olması lazım? Ya imam ya kadı ya da emir olması lazım. Ne yapması için fetva verebilmesi için. Çünkü din metin bir bina üzerine kurulmuştur. Buniyel İslamu ala 5 İslam beş şey, beş esas üzerine kurulmuştur. İlim olmadan bunların hiçbirisi haim olmaz. Bina edilir denmiyor, dikkat edin. Bina edilmiştir. Benim İslam'ımda sadece kelime-i şehadet olacak. Yok böyle bir şey. Benim İslam'ımda kelime-i şehadet ve namaz. Diğerlük benim İslam'ımda kelime-i şehadet namaz ve oruç olacak. Öbür diyor ki benim İslam'ımda şu olacak fakat falan olmayacak. Yok böyle bir şey. Mazeret hariç haç ve oruç meselesinde fak fakirlik veya zaruret hali hariç imkan sahibi olan her Müslümanın ne yapması lazım? Zekatını vermesi gerekir. Kelime-i Fars Müslüman olmak için. Ve kelime-i getirip Müslüman olduktan sonra bu kelimeyi bozacak olan hiçbir akideye dönemezsin. Hiçbir akideye iman edemezsin. Bu kelimeyi kim göndermiş? Bu sözü kim söylemiş? Ve bu sözün tercümanlığını kim yapmışsa kelime-i la ilahe illallah Muhammedur Resulatı ancak odur. Yani İslam'ın tamamı, imanın tamamı, sünnetin tamamı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bunun dışında din yok. Üç gün sonra kurban kesecekler. İnsanların kurbanlarının çoğu batıl, çoğu haram ve şirk kurbanı olacak. Emin olun buna bakın. Hiçbirisi makbul olmayacak. İlla men rahimallah. Allah'a merhamet ettiği, iman nasip ettiği, tevhid ehli hariç. Diğerlerin kurbanları batıl olacak. Milyonlarca hayvan bu ülkede Heder edilecek, boşuna akıtılacak kanları Ve Allah'a da ulaşmayacak Yok öyle şey Kelime-i getirdin ve Müslümansın Bitti, bir daha söylemesen de Bir kez söylesen yetiyormuş Görüyor musun dini? Ahiliye gördünüz mü? Bu bize öğretiliyor ama <gülüyor> Bir kez söylese yetermiş Ve onlar cennete girecekmiş Allahu Ekber Resulullah o kelimenin bütün dünyaya, insanlığa ulaşması için ömrünün sonuna kadar cihad etti. Bu da diyor ki bir kere söylesi yeter. Yahu bu kelimenin hakkını Resulullah ödeyeyim diye bütün ashabiler yeryüzünde cihad ilan etti. Binlercesi Allah yolunda şehit oldu. Değil mi? O bunun hakkını ödeyemediğini söylüyor. Bu adamcağız kelimeyi şahat etti. Bir defa söylesem de hakkı yerine gelmiştir. Ne olacak gidiyor nasıl cennete girecek? Yok böyle bir şey. İmansız bir kelime-i şehadet yok. Tevhidsiz velâ ve berâ ehilisi olmadan bir kelime-i şehadet yok. Niye? Türkiye'de işte bildiğiniz gibi birileri rahatsız olmasın diye birileri bizlere kafir diyorlar demesinler, dinsiz diyorlar demesin diye birileri bu uykuda olan gaflet gözü küllü millet Gözü küllü millet uyanmasın diye, din Türkiye'de paçavraya çevriliyor, oyuncak haline getiriliyor. Din başkalarının elinde bir oyuncak. Müslümanlar izzetleri bu hale gelirse, dine nasıl sahip çıkacaklar? Bunlar çok önemli şeyler. <gülüyor> İbn Mesud radıyallahu anhu dediki: an "İbn Mesud'un. "Gal innellezî yuftîn-nâse fî kulli mâ ustufti'a lemejnûn." İnsanların sordukları bütün fetvalara cevap veren inanın ki vallahi o mecnundur. mecnundur. Delil. Cinnet geçiren insan. Ya insanların her sorduğuna fedva veren cevap bulan doğru yanlış. Vallahi o mecnundur diyor. Şimdi dikkat edin yani konuşmak ne kadar önemli. Onun için biz sözün haysiyeti diye bir kitap yazdık. Niye yazdık? Sözün haysiyetine bu memlekette bin senedir İslam yaşanıyor. Bin senedir sözün haysiyeti diye bir laf eden oldu mu? Niye sözün haysiyeti? Ya ilah illallah'tan hareket ederek sözümüzün, sözümüzün ifadelerimizin, dinimizin haysiyetini kurmak için, bu haysiyeti din, iman haline getirmek için. Söz veriyor, sözünden veriyorlar. Hiç sözüne güven yok insanlar. Söz yoksa Allah'ın inşa ettiği söz, sünnetin inşa ettiği söz yoksa ağzımızda, insanlarla mualemizde Allah'ın kelamı yoksa, Resulullah'ın sünneti yoksa, insanlarla ilişkimizde din gitti. Yerine cehil gelir. An Huveyfe radıyallahu anhu قال إنما يفتي الناس ثلاثه Bunları çok iyi öğrenelim. İnne ma ancak ve ancak üç kişi insanlara iftada bulunabilir, fetva verebilir. bir Yani vahidun evvel el evvel. Raculun imamun evval biri İmam olan insan. mescit imamı. Cuma imamı. Bayram imamı. Dikkat edin. Mescid imamı. Cuma imamı. Bayram imamı. Müftü olacak. Alim olacak. Bu din cahillerin, cehaletin dini değil ki önümüzde namaz kılan abdesin sünnetini bilmesin. Önümüzde namaz kıldıran tevhidi bilmesin. Önümüzde kılan, namaz kıldıran şirki bilmeyecek. Böyle bir din var Türkiye'de. Bu din insanlara dağıtılıyor. Onun için biz Kur'an'ın hakikatini anlattığımız için 24 sene de yargılandık. Zindanlara mahkum edildik Müslümanlar. Olay ne silahtı ne tabancaydı ne bombaydı ne falan da ne pişmekandı değil bunlar kardeşim. Dinin hakikati ve aslına işaret ettiğin için kesin bu parmağı diyor adamlar. Dinin hakikatini anlatanları susturacaksınız Türkiye'de. Konuşturmayacaksınız. Hakikat bu. Her yerde böyle. Amerika böyle istiyor. Din Amerikan istediğine göre uyarlanıyor. Ölçü oradan veriliyor. Bu kadar din. Sizi de bu kadar din. Racunun imamun evvalin ya imam bir insan olacak ya da ne olacak Müslümanlar üzerinde velayet yetkisi olan vali emir komutan. Ve raculun ya'lemun nasihal Kur'an minel mensuh. Ve raculun ya'lemun nasihal Kur'an minel mensuh. Kur'an'ın hangi ayetinin hangi ayetindeki hükmü beyanı izni veya emri bir sebebe bir el ilete mebni olarak yine Allah azze ve celle tarafından neshedildiğini bilecek olacak. Birisi kim olacak? i̇mam Adil. İmam. İmam. İkincisi valim. Vali. Üçüncüsü kim olacak? Raculun ya'lemu nasikal Kur'an minel mansuk bu Hazreti Ali'nin de tavsiyesidir, vasiyetidir. Hazreti Ali Kur'an nasihini, mensukunu bilmeyen hiç kimsenin fetva vermesini ve Kur'an anlatmasını camilerde vaaz etmesini müsaade etmezdi, izin vermezdi buna. Asla ve katiyetle. Ne yapacak? Kur'an'ın nasihini, mensukunu bilecek. Bugün ne diyor modernistler? Kur'an'ın nasihini, mensuku yok. Siz Kuranı hepsini eskettiniz. Cihat yok. Mürtet hükmü yok. Rejim hükmü yok. Yahu siz Allah'ı nasik olarak tanımıyorsunuz. Kendinizi nasik yaptınız. Allah'ın kelamını nesk Öyle mi değil mi? Allah'ın kelamı nesk Cuma günü sala okumak çirkin bir bidattır. Fetva Hayrettin Karaman. Çirkin bir bidat diyen adam, alim... Ona buna etini budunu gösteren kıza sesini diyor değerlendir yavrucuğun. Bakın hakikate. Bu iş artık yani Shiraz'dan çıktı Türkiye'de. Dinin haysiyeti kalmadığı için fetvanın da haysiyeti kalmadı. Ne şey mi olur? Kim anlattı bana? Birisi anlattı. Bankada bir bayanla bir mesele geçiyor. Oh. Yani hadise fecaet yani şeyden sonra anlatabiliriz dersten sonra. Yani insanı gerçekten titreten bir şey. Kalu ya huzeyfe men zâke Yani hem imam olacak hem vali olacak. Hem Kur'an nasıkını, mensuhunu bilecek. Bu, bunu kim bilebilir ki bu kadar? Yani kimde bu vasıflar toplanabilir ki? قال ذاك عمر ابن الخطاب. Bu Hazreti Ömer. Ömer ibn el dini bilen, hükmü bilen, velayeti bilen, yönetimi bilen, adaleti bilen, tatbik eden bir adam. Ya da ev ahmakun mutekellifun. Eğer dinde fetva verecek olan adam varsa bu ya imamdır ya şudur ya bu. Bunların hepsini bütün sıfatları kendinde de cem eden Ömer'dir. Ömer değilse ahmakın tekidir. Kendi üzerine düşmeyeni kendisinin mükellef olmadığını, mükellef olmadığı şeyi nefsine mükellef kıran mütekellik insan. Kendini zorlayan yani yapmacık davranan insan. İlmi olmadığı halde müftülüğe soyunan kimsedir. Ebu Ubeyde yine Huzeyfi'den rivayet ediyor. Kale radiyallahu anhu innema yuftin nase ehadü felafetin ancak insanlara şu üç kişiden birisi fethbah verebilir. Nedir o? Racunun alime nasikal kur'ani min mensuhihi Kur'an'ın nasihinden mensukunu bilen, yani nasihinden mensukunu bilen, nasihinden mensukunu ayıran hangi ayet neskedicidir, hangi ayet mensuktur? Bunlar diyorlar ki Allah nasıl kendi kelamını nesk eder? Allah kendi kelamını kaldırır mı? Halbuki neskin çok farklı manaları var, alimler bunu izah etmişlerdir. Yani ruhsat getirirse ona da nesk denir, hüküm zorlaşırsa buna da nesk denir. Hüküme açıklık kazandırılırsa buna da nesih denir. Bir hat veya hudut ziyadeleştirirse buna da nesih denir değil mi? Azaltılırsa buna da nesih denir. Yani Evvaz suresindeki bir kişinin on kişiyi katletmesi, öldürmesi gibi. Savaşta değil mi? Sonra bile ikiye indirildi değil mi? Bunlara nesih denir. Onlar zannediyor ki Allah kendi kelamını tümden kaldırdı. Geçersiz kıldı, iptal etti. Eğer nesih, nesih olmasaydı Kur'an'da, Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni ma ente mufterin demezlerdi. Sen müfterisin. Bir gün bir ayet söylüyorsun, bir gün başka bir ayet söylüyorsun. Bir, bir, bir konuda bir ayet söylüyorsun, başka zaman aynı konuda başka bir ayet söylüyorsun. Dikkat edin. Yani müşrikler bile bir ayetin hükmünün hafifletilip artırıldığını bilebiliyorlar. Onun için Resulallah sen müfterisin diyorlar. Kalu men ze men zaka. قال عمر بن الخطاب قال وامير لا يجد بددا. Bu hakkı nisabını yani hakikaten fetva verecek makamda olan ancak Ömer İbn-i Ya da kendisini fetva verme mecburiyetinde hisseden bir emir mecbur niçin danışıca bir ilmeden bulamayabilir? Yanındakilerin ilmi yetmeyebilir bir vartadan bir bir darlıktan çıkmak zorundadır ictihad etmek zorunda. İçtihat edecektir, etmesi gerekiyor. Ya da böyle bir emir ya da kendisini zorlayan mükellef olmadığı halde, görevi olmadığı halde kendisini fetvaya amir gören ahmak. Sonra قال sonra Muhammed dedi ki Felestu bi vahid min hazen Muhammed ibn Amr. Ve arju en ben bu iki kişiden birisi değilim ama inşallah üçüncüsü de olmam. Yani ne Ömer'im ne de Emir'im ama inşallah mahta olmam. Değil evet. <gülüyor> tabiindir. Abdullah ibn Mes'ud'dan rivayet ediyor. Kâle men alime minkum ilmen fel yakul bihî Sizden kim bir ilmi bilir, öğrenmiş ise o ilmi söylesin, o ilmi anlatsın. Tabii İslam, Kur'an, Fıkıh, Sünnet ilmi kastediliyor. Fel <gülüyor> yakul bihi. O konuda bir şey söylenirse ona dair olan ilmi söylesin. Wamellem yalem, fel yakul lima la yalemu Allahu alem. Bilmeyen kimse ise hükmü bilmediği zaman ne desin? Bilmediği şey için Allah daha iyi bilir desin. Ben bilmiyorum. Allah daha iyi. Fa inn alime gerçekten alim, iza su ile ammala yalemu ilim adamı gerçek ilim adamı bilmediği şeyden kendisine sorulduğu zaman nedir? Ale Allah azze wa jalla âlem. En doğrusunu kim bilir? Allah Azze ve Celle bilir. Ve, "Kadı" Allah'ın sözü, Suresi, Ayet 86. De ki onlara, ben sizden hiçbir ücret ve karşılık istemiyorum. Yani size Allah'tan gelen ayetleri tebliğde öğretmemde sizden bir ücret. Bir şey istemiyorum ve bir ve ben ben bilmediğim bir şeyi biliyormuş gibi de size davranmıyorum. Ben neyi biliyorsam Ben onu size anlatıyorum. Bilmediğim bana indirilmeyen bir şeyi ben size söylemiyorum. Din olarak, şeriat olarak, hüküm olarak. <gülüyor> Ebu Reca, Ebu'l Muhelleb'den, o da Ebu Musa el-Eş'ari'den rivayet ediyor. Radiyallahu anhu. Kale fi hutbetihi, Ebu Musa el-Eş'ari, hutbesinde valiydi, Ömer'in valisiydi, şöyle dedi. Men alime ilmen fel yuallimhun nas. Şimdi hutbelere çıkıp hocalarımızın hangisi böyle der? Kendisi bir şey bilmiyor ki oraya çıkan adam. Bilmiyorlar. Dört satır okuyacaksın. Acaba bir kelimeye yanlış okursam ne olurum? Hesabını yapıyorsun. Men alime ilmen fel yuallim hunnes. Kim bir ilmi tahsil etmiş öğrenmişse o ilmi insanlara öğretsin. Fars öğretecek, hadis, sünnet, fıkıh, usul bunu öğretecek. Başka ilimlere öğrenmiş, bunu da insanlara öğretecek. Yani ilim daima yayılacak. İlim, ilim, ilim, ilim cel yok, cehalet yok, asla ve katiyetle. Her şeyi ilimle yapacağız. Bütün dünyevi ilimler de dini ilimlerdir. Onun için ilmin negatifi, pozitifi bunu söyleyenler kafiridir. Kafirler, ilmin bir kısmını negatif bir kısmına pozitif derler negatif bir ilim yok o sihirdir bütün ilimler Allah katında olumludur onun için neden dünya ilimlerine pozitif ilimler diyorlar ahiret yok ve hiç yalan gerçek olmadığı için ona negatif diyorlar yani sıfır demek. Tabii aslında sıfırın da altında olduğu için negatiftir. Negatif olabilmesi için sıfırın altına inmen lazım. Öyle mi değil mi çocuklar? Demek ki sıfır da değil. Ahiret laikliğin gözünde, pozitivizmin gözünde, August Komptun gözünde sıfır bile değil. Bir hiç bile değil. Dikkat edin, hiçin de altında. Onun için ne diyorlar? Matematik. Efendim şey pozitif gidinmiş. Öbür tarafa ilgili ait olan şey de bak. Kur'an'ın, İslam'ın, Kur'an'ın, Tevrat'ın, İncil'in adıyla verdiği isimle sıfatlandırdığı sıfatla anmıyorlar. Metafizik diyorlar. Fizik olmayan hiçbir şey yok be ahmak kafirler. Fizik olmayan tek bir şey yok. İlla Allahu Azze ve Celle onu bilmiyoruz. Allah müstesna. Melekler nurdan. Melekler de fiziki varlıklar. Niye metafizik diyorlar? Atomu bilmediğimiz zaman atom da metafizikti. Fiziğin ötesindeydi değil mi? Mücim kafirler. Dikkat edin, inkar ve inkar inkar felsefesi kavramlarını muazzam bir şekilde ustaca ve sinsi bir şekilde bütün bir millete, dünya topluluklarına, insanlar hepsine öğretmiş. Bizde ne yapıyoruz? Bu sakızı, kokuşmuş sakızı çakır çakır çakır çiğniyoruz affedersiniz. Ve yahu en yekûle mâ la ilme lehu. فَيَا dini مِنَ الدِّينِ وَيَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّف۪ينَ Çok önemli burası bakın. Sakın ha sakın diyor. Dinden bir ilmi öğrendikten sonra ilmi olmayan şeyi söyleyip de bakın ilmi olmayan şey demek nedir? Allah'tan o şey hakkında Resulü'nden o şey hakkında Kendisine bir şey söyleme izni verilmediği halde. Sakın ha öyle bir şey söyleyip de dinden çıkan ve kendisini mükellef olmadığı ile mükellef kınanlardan olmasın. Sakın ha sakın böyle yapmasın ki yoksa sonra mütekellifinden olur da dinden çıkar. Öyle o kadar yani basit değil. Eğer sen Allah'ın dinine iman etmiş Kur'an'a ve Sünnet'e iman etmişsen, bu ilmin haysiyetine hürmet duyarak, saygı duyarak, bu haysiyeti takdir ederek konuşacaksın ve bu ilmin sahipliğini yapacaksın. Ben çok duydum, bunlarla diyor sen şimdi elimizden alacak mısın bu Kur'anı yani? Biz sen mi konuşacaksın? Biz konuşmayacak mıyız? söyle bu kadar şey söylersen ya bu kadar zorluk var İslam'ın iyisini konuşamayız hocam diyor o zaman. O zaman Kur'an'ı hep sen konuşursun Ankara'da. Sen Arapça biliyorsun. Üç beş tane daha adam Arapça biliyorlar Onlar konuşur. Biz konuşamayız. Hiç söz edemeyiz. Biz hiçbir şey söylemeyecek miyiz diyorsun? Vallahi böyle bilirsen söyle. Yanılmadığına dair hiçbir delilin de yoktur Allah'ın dininde. Söylediklerini Kur'an'a, kitaba ve icma'a, sünnete ve icma'a dayandırmadığı sürece. Ebu'l-Bakhtari Rahmetullahi Aleyh Zazan isimli bir tabiinden o da Ali radıyallahu Anh rivayet ediyor. Kale Rıbdanullahi Aleyhi ve بردها على الكبدي اذا سئلت عما لا اعلم ان اقول الله اعلم Siz bilir misiniz diyor ne kadar güzeldir insanın ciğerlerini soğutan o bilmediğim bir konuda Allah daha iyi bilir dediğinde insanın Ciğerleri nasıl buz olur, nasıl serinler, ne kadar rahatlar, ah diyor o serinliği bir bitseniz. Şimdi, niye o serinlik? Çünkü cehennemde yanmayacak da onun için serindik. Ama bilmediğini konuşursan, cehennemin bütün kapıları açık. Hangisinden gireceğimizi bilemeyiz. Yine Ali radıyallahu anh'dan aynı söz nakledilmiş. Bu sefer farklı bir senetle gelmiş. Tekrar etmiyorum. Rezim Ebu'l-Nu'man Ali İbni Ebi Talip'ten rivayet ediyor. Radiyallahu anh. Kale izâ suiltum ammâ lâ te'alemûne faharubuhu. Siz bilmediğinizde size soru sorulduğunda kaçınız? Cevap vermekten kaçınız. Yani orada ateş var. Bilmiyorsun. Sana bir şey soruyorlar, bir ayet hakkında. Bilmiyorsun. Konuşma. Dayanabiliyor musunuz? Şimdi ezilmenin, bilmemenin Utancına dayanamayan Müslüman kardeşim. Cehennemin ateşine nasıl dayanacaksın? Kur'an hakkında bilmediğin bir şey söylersen. Allah'ın kelamını Resulullah'ın ve ashabını tefsir etmediğinin dışında bir şekilde tefsir edersen. Yarın nasıl Allah'a hesap vereceksin? Rezil. Rezil diyor ki Hazreti Ali'ye "Kale ve keyfe elharabu ya emiral mu'minin?" "He kaçış nasıl olacak? Bize bilmediğimiz bir konu geldi. Bu konuya cevap vermeme noktasında kaçışımız nasıl olacak? "Kale taqulun Allahu a'lem." Allah daha iyi bilir derseniz siz bundan kaçmış sayılırsınız. Cehennemden, cehaletten Bilmediğimiz konuda fetva vermekten ve ilim sahibiymiş gibi göstermekten o zaman kaçmış olursunuz. Bu rivayetin bir diğer benzeri var. 184. numarada. Bunu da tercüme etmemize gerek yok. Çünkü benzer bir rivayet sadece senedindeki rical farklı. İbn-i Ömer radiyallahu anh'dan Hişam İbn-i Uruve, babası Hruve'den naklederek anlatıyor. Enne raculen se'elehu an mes'eletin fe kâle la ilme li biha Abdullah İbn-i Ömer'e bir insan geldi, bir şey sordu. O da dedi ki benim bu konuda ilmim yok. Femme ebbara raculum kendisine soru soran kişi Abdullah İbn-i Ömer'in yanından uzaklaşınca ona dedi ki çağırdı onu felemme edberen raculu fekale İbn-i Ömer ni'me ma kale İbn-i Ömer İbn-i Ömer'in dediğin ne güzeldir su ile amme la ya'lemu fekale la ilme li bihi kendi kendine diyor <gülüyor> adamı döndürüyor tekrar. benim İbn-i Ömer'in söylediği ne güzel diyor Bak diyor adamı sorduğunu bilmedi. Bilmeyince de diyor, "Ben bu konuda bilgim yok." dedi diyor. Şabi meşhur muhaddistir. Rahmetullah aleyh. Derdi ki: "Vallahi ben hiçbir siyahla bir beyaza bir şey yazmış olayım ki onu da unutmuş olayım. Yazmış olmayayım ki İlla onu ezberimde tutmuşumdur. Dikkat edin. Yazdığım hiçbir satır olmasın ki onu ezberlememiş olayım. Böyle bir muhadisti bu. Böyle bir adam olabilir mi? İnsan üstü değil mi? İşte bakın. Hemen bu falesefeyi getiriyoruz. Niye? Çünkü kendi aklımızın seviyesine bakıyoruz. Olmaz diyoruz. Ondan ötesine olmaz diyoruz. Hevamız Şehvetimiz, aklımız, zanlarımız, dinimizin, dilimizin ve ilmimizin sınırlarını çiziyor. Dikkat edin. Biz bileceğiz ki bu her şeye yetmez. Göz her şeyi görmüyor. Öyle şey var ki göz bakıyor fakat beyin okuyor. Göz görmüyor onu. Göz algılamış. Ama beyin onu kaydırıyor, göz görmüyor. Öyle mi değil mi? Birçok görüntü böyle. Ses hakeza. Değil mi? Belli frekansın altını duymuyorsun, üzerini duymuyorsun. Allah sadece belli bir kanalı bizi açık bırakmış. Ya ölülerin seslerini duysaydık? Kabirdekilerin azabını işitseydik? Hayvanların birbirleriyle konuştuğunu işitseydik? Ya da bir başkasının zihninde geçirdiğini bilebilseydim. Hayatın bir anlamı kalır mıydı? Bilmemek ne kadar güzelmiş. Yani her şeyi bildiren bildirirse Allah bildirecek. Her şeyi öğretmemiş. Öğrettiğine hamd olsun. Öğretmeniyene hamd olsun. Çünkü ondan dolayı da biz kurtulduk. Allah'a öğrettiğinden hamdolsun. Öğretmediğine de hamdolsun. Niye? Öğretmediğinde yine bizim maslahatımız, çıkarımız bize merhamet olsun diye o şeyi bize öğretmemiş. Yoksa onu da öğretirdi, indirebilirdi. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devenin konuşmasını anlıyordu. Deve konuşuyordu Resulullah'la. Ağaç Resulullah'a selam veriyordu. Yürüyerek geliyordu. Geçen derslerimizde, okuduğumuzda değil mi? Tarihinin başında İman etmiyor insanların bir kısmı. Ağaç yürür müymüş? Ama sen Kur'an ayetini okuyorsun. Dağlar bulutlar gibi yürür ayetini okuyorsun bana. Bak hele bak hele şu işe bak hele. <gülüyor> Her yıldız kendi yörüngesinde yürürmüş, dönermiş. Bak hele bak hele bana bana ne söylüyor? Ha, ağacın yürüyemeyeceğini söyleyen adama bak. <gülüyor> Neyi söylüyor bana? Yahu Allah'a muhal mi gelmiş bunlar? Allah Hazretleri'ne zor mu ki? Sübhanekeye Allah. Hazreti Musa'nın mucizeleri şiddetle savunuyor modernistler. Dikkat et birçok modernist Türkiye'de. İslamcı modernist. Ama Resulullah'ın mucizeleri yok. Resulullah'ın mucizesi Kur'an'mış. Tek mucizesi buymuş. Ebedi, ölümsüz mucizesi Kur'an-ı Kerim'miş. Musa'nın efendim asa mucizesi var. İsa Aleyhisselam'ın çeşitli mucizeleri var. Asasıyla taşa vuruyor, 12 pınar fışkırıyor. Efendim elini koyununa sokuyor, bembeyaz çıkıyor. Allahu Ekber elini yanlarına kavuşturulunca korkusu gidiyor. Ha? Çekirge, kan, efendim tufan, fırtınalar, kurbağa, bilmiyorum değil mi? Muazzam felaketler, musibetler geliyor. Musa Aleyhisselam döneminde kimin? Firavun ve kavminin başına. Ya şimdi Rasulullah'a mukayese et, Firavun'a filanlar gönderir Musa Aleyhisselam'la. Rasulullah'ın hiçbir mucizesi yok Kur'an'dan başka. O zaman şu demek oluyor, Tevrat Musa Aleyhisselam'ın mucizesi değildir. Çünkü sağlıklı kalmadı. Tevrat mucize değil miydi? Mucizeydi. İncil mucize değil mi? Allah katından i'caz, yani bütün insanları, bütün insanlığın gücünü aşarak, bütün insanlığı bir araya getirseniz o bilgileri alacak gücü olma olmadığı ortada. Bütün insanlığı aşan bir yetenek, bir mevhibe ile Resul ve Nebi Allah'tan o bilgiyi alıyor, melek getiriyor. Bütün vahiyler mucize. Pekela hala o zaman Resulullah'ın niye mucizesi yokmuş? Çünkü müsteşrikler o inkar ediyorlar bunun için. Anlaşıldınız mı? Müsteşrikler, Brahmanlar, Mecusiler, Hindular ve Batiniler, İhvan-ı Safa Epolü, Resulullah'ın mucizelerini reddetenler. Ve en sonradan müsteşrikler reddettiği için diyorlar ki Resulullah'ın tek mucizesi Kur'an'dır. Halbuki Kur'an Resulullah'ın da mucizesi değildir. Allah'ın mucizesidir. Resulullah'ın kudreti yoktur Kur'an'ı indirmeye. Resulullah'ın kudreti yoktur bir ayet inşa etmeye. Bir tek şey Allah kendine haber vermeden söyleyemez. Ve lev tekavvel aleyna badel Değil mi? Eğer bizim aklımızda bazı lakırtılar, laflar etmiş olsa, razı olmadığımız, istemediğimiz şeyleri söylemiş olsa, bizim adımıza, bizden gelmiş gibi sizden söylemiş olsa. La kad minhu bil-yemin. وَلَا قَطَعْنَا مِنْهُ Eyvah! Kan damarı, atar damarını keserdik diyor onu Resulullah'ın. Koparırdık diyor Allah Azze ve Celle. Nasıl mümkünmüş bu? Şimdi bu mucize değil mi bu haber? Bu haber mucize. Bunu Resulullah kendisi söylemedi ki. Onlara söyle şöyle şöyle de. Resulullah'ın da ne söylediği yine ayet olarak... Allah Azze ve Celle'den iniyor. Rum suresinde olduğu gibi değil mi? Rabbim benim bu kavmim Kur'an'ı sırt omuzlarının arkasına attılar. Terk ettiler. Ve kâle el-Rasûl Ayet hatırladın mı? Ya Rabbi inne kavmet tehâzum Hâzel Kur'an'ı mehcûran. Bu Kur'an'ı mehcûr terk edilmiş. Edintiler. Onlar Mekkeliler, Müslümanlar değil. Ama bugün Müslümanım diyenler Kur'an'ı terk etmişler. Televizyon, video, internet, sinema, film, dedikodu, maç, futbol, eğlence, gezi. Bunlar Kur'an'ı terk etmemizin vesileleri. Hatta fazla çekirdek çitlesen o bile günah. Fazla bir yerde zaman harcasam o bile vebal senin katında. Müslüman Allah Allah nezdinde vebal. Otur boş yere saatlerce çay iç, la yap, uzat ayağını, sırtını ver duvara, çene çal. Türkiye'nin sorunlarını çöz. İşte ekonomi şöyle, şöyle, şöyle işte kriz var şöyle. Bunları niye konuşuyorsunuz siz? Niye bu ne diyorum? Bir ay boyunca krizi konuşalım ve akıl üretelim. Şu kadar bir şey üretemezsiniz. Hiçbir şey değiştiremezsiniz. Nasıl boş yaşadığımızı bir görün. Bırakın küfür helak olsun. Hangi vadide helak olacaksın? Siz kendinize bakın. Ne yani, yani? Bize çok mu itibar ediyorlarmış da adamların krizini konuşacakmışız da, adamların ekonomisini konuşacakmışız da, bilmiyorum nesini konuşacakmışız onun için Müslüman zamanını öldürmeyecek. İnsanı öldürmek nasıl günahsa zamanı da öldürmek öyle günahtır. An-Ali'nin radiyallahu anhu, evet orayı okuduk. Ve keyfel harbi ya muminin diyeceksiniz ki biz bilmiyoruz, Allah daha doğrusunu bilir. Kaçış budur. Müslüm <gülüyor> el-batin el Temimiden rivayet etmiş. O da dedi ki Ali radıyallahu anhu bize şöyle söyledi: Wa barba'ha ve daha da öte, yani üç defa söyledi. O ve daha da öte, yani üç defa Allahu O ve daha da O Evet, İbn Ömer'in burada Şabi'nin e, sözünü nakledecektik. Şabi demişti ki: "La edri nisfu'l Bilmiyorum ilmin yarısıdır. Nafi'a, biliyorsunuz, Abdullah İbn Ömer'in azatlı kölesi. Nafi bir adamdan rivayet etmiş. O adam diyor geldi Eta İbn Ömer'e يسأله عن شيء فقال لا علم Bir adam İbn Ömer'e geldi dedi ki şu nedir? Şunun hükmü? O da bilmiyorum dedi. ثم التفت بعد ان قف الرجل فقال نعمه ما قال ابن عمر. Sonra adam döndü tekrar demek ki rivayet yanlış mı tercüme ettik bu şekilde? Hiç izleyen olmadı Adam geri döndü ve dedi ki i̇bn Ömer'in dediği ne doğru? Demin İbn-i e sözüymüş. Şimdi de i̇bn Ömer böyle söyledi diyor ikinci rivayette. i̇bn Ömer'e böyle söyledi adam. Yüselü <Gülüyor> amme la ya'lemu bilmediği şeyden kendisine soru sorulduğu halde buna ben bilmiyorum diyor. Dedi ki fekale la ilmi li yani İbn, İbn -i Ömer نفسه. İbn Amerika sizerek böyle söyledi diyor. böyle Birincisinde kale İbn Ömer kendisi. Şimdi bakın felemma Adam sırtını dönüp gidince 185, arkasını dönüp gidince. Kâle İbni Ömer, İbn Ömer dedi ki: "Ni'me mâ kâle Burada kendisi konuşuyor. Tamam. Ama diğer rivayette adam geri döndü. Adam geri döndü. "Thumma iltefete." "Fe kâle ya'i, thumma iltefete ba'da an qaffa'r racul ni'me mâ kâle Ömer." Burada yani muhtemeldir ki iltefete Abdullah İbn Ömer'den söz konusu olabilir. O adam da söz konusu olabilir. Ama arkasız adam dönünce diyor İbn Ömer döndü. Adam çekip gittikten sonra, biraz uzaklaştıktan sonra fekale ni'me men qale İbn Ömer yusalama la yani Buradaki rivayette de açıklama getirmiş. O iltifet iltifat kelimesinden adam anlaşılmasın diye hadisin dipnotunda da şey, rivayetin dipnotunda açıklama yapmış. Yani burada İbn Ömer kendi nefsinin kastediyor diyor. Buradan da anlıyoruz ki yani i̇bn Ömer, bu iki sözde söyleyen kişi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yine Amir Eş'abiden Mughiren'in rivayet ettiği bir söz var. Rivayet geliyor. İzâ su ile an şeyin yakûlâ adri. كان عامل الشعبي شعبي meşhur hadis alimi kendisine bir şey sorulup da bilmiyor ise bunun bilmediğinde la adri bilmem bilmiyorum derdi fe in raddu alayhi tekrar soru sorarlar yöneltirlerse kendisine bale inni halaftu leke billahi imkan lihi ilm dedi ki diyor inni halaftu leke billahi ben sana Allah ben sana Allah adını halife bulunuyorum imkaneli bihi ilm yani burada imkaneli bihi ilm Türkçe olarak tam yani şart cümlesi gibi tercüme edilebilir fakat yani bu konuda benim ilmim yoktur anlamına geliyor. Bu konuda ben bir şey bilmiyorum demektir. Çünkü burada imkane bazen Arap dilinde nefi olumsuzlaşma anlamındadır fakat şark gibi tercüme edilebilir. O da hata olur ama. Muhammed İbn den gelen bir sözde "Kale ma ubali su'iltu amma a'lemu au ma la a'lemu." Muhammed İbn Sirin diyor ki, bilip bilmediğim şeyden bana soru sorulmasını asla önemsemem diyor. Benim için hiçbir önemi yok. Bilmişim veya bilmemişim, bunun hiçbir önemi yok lenni idha su'iltu amma la a'lemu a'lemu çünkü bana bildiğim bir şey sorulduğu zaman qultu evet amma a'lemu koltu ma a'lemu bildiğimi söylerim bana bir şey sorulduğunda bu idha su'iltu amma la a'lemu bilmediğim bir konuda bana bir şey bir soru sorulduğunda qultu la a'lemu derim ki vallahi ben bu konuyu bilmiyorum yani benim için zorluk yok Bildiğimi biliyorum derim, bilmediğimi bilmiyorum derim. Niye bu kadar zormuş yani? Bilmiyorum demek. Ezinmemiş. Evet öyle. Bak. Evet. Ameş rahmetullahi aleyh diyor ki, kâles mâ semûhde ibrahime yakûlu qatt İbrahim kim bu İbrahim? Ya İbrahim el-harbi çünkü açıklama getirmemişler. Ya da İbrahim el-neka'i İbrahim'in nakai olma ihtimali büyük çünkü o onun e, çağdaşı. Halalun ve haramun. <gülüyor> İbrahim'in hiçbir zaman şöyle dediğini duymadım. Şu helaldir, bu da haramdır. tabi kendi fetvasıyla. İnne <gülüyor> ma kana yaqulu kanu. Yetekarrehun ve kanu yestahibun. Bakın şimdi dinleyin arkadaşlar. Burası önemli bir husus Burada dersimize son veriyoruz Bugünlük inşallah bayram sonrası Devam edeceğiz bu, Burada önemli bir husus var ee, Bunu okumanızı Öğrenmenizi isterim Alimlerimiz Mesela Ebu Hanife de dahil İmam Malik de dahil e, Bir şeyi içtihatlarıyla Haram olarak gördükleri zaman dahi Bu haram demezlerdi İnni ekrahu zelike derlerdi. Ben bundan hoşlanmıyorum derlerdi. Ben bunu kerih görüyorum. Onun için sakın sakın hiç kimse aldanmasın. Ebu Hanife diyor ki ben şunu kerih görürüm demesi sakın sizi aldatmasın. İmam Malik'in im, ben bunu kerih görüyorum demesi sakın sizi aldatmasın. Çünkü alimler haram olan birçok şeyi edeplerinden, hayalarından ayetin hükmüne dahil olma korkusundan değil mi? Yani sizin dillerinizin söyleyip şu helaldir bu haramdır dediği gibi söyleyip de sonra Allah'a iftira edenlerden olan var değil mi? İftira edenlerden olursunuz Allah korusun. Onun için veletekul <gülüyor> limtasifu elsinetukum elkezibe haza halalun ve haza haramun li teftaru ala Allah Onun için helal ve haram hükmü çok tehlikeli bir hükümdür. Onun için alimler o ayetin tehdidinden kurtulmak, tehdidine girmemek için Allah'a karşı olan haya ve edeplerinden ötürü biz bunu kerih görüyoruz demişlerdir. Sen zannediyor musun ki bu alime buna haram dememişlerdir? Efendim sigara mekruhtur. Kim demiş? Resulullah demiş. Kur'an'da dememiş. Buyurun cevabını siz bulun. Öyle ya. Mekruhmuş. Buna benzer birçok şey var. Yani adam yani haramın işliyor. Yanında mekruh da işliyor. Yani bir tanesi işlese bir tanesini de işliyor. Hepsini de yapıyor adam. Onun için onlar ne derlerdi? Biz bunu kerih görüyoruz. Bunu da müstahap görüyoruz. Müstahap görüyoruz dedikleri şey, helal ve emredilmiş olan şey. Ama kerih görüyoruz dedikleri şey, nehyedilmiş olan, haram olan veya harama çok yakın olan şeydi. Onun için o alimler, Allah'tan haya ve edeplerinden ötürü, şu haramdır, bu helaldir demiyorlardı, kolay kolay. Niçin? kendilerini haram koyma, helal belirleme makamına mevkine koymamak için çünkü bu Resulullah'ın hakkıdır ancak değil mi? yani beşer olarak ancak Resul ve Nebilerin hakkıdır ya da ümmetin alimleri icma eder o icma üzerine deriz ki falan şekildeki şey haramdır falan gıda haramdır. Niye? icma hasıl olur ya da o ilmin ehli açıklama yapar ki bu insanı katledici bir zehir içeriyor. Zihni tahrip edici bir gıda veya kimyasal madde içeriyor. Çevreyi tahrip edici hayvanlara, insanlara, bitkilere, suya, doğaya, her şeye, tabiata değil mi? Zarar verici bir unsur içeriyor. O zaman bu yasaklanır. Türkiye'de gübrenin yasaklanması lazım. Yani İslam devleti olsa gübre yasaklayacak. Buğdayınız varsın olmasın. Varsın her kişi oturduğunda bir ekmek yemesin. Günde bir ekmek çok mu az Müslümanlar bize? İşte bu ümmet günde bir ekmeğe razı olmadığı için Allah bin ekmeğe muhtaç ediyor bizi. Bin ekmeğin öcünü alıyor bizden tabiri caizse. Onun peşinden koşuyoruz Hep açız. Hep dilimiz dışarıda böyle bir metre. Neyin peşinde? Dünyanın peşinden koşuyoruz. Kanaat... Kaniyat yok. Dolayısıyla alimlerimiz doğru söylemiş. Allah onların cümlesinden razı olsun. Bizi onların şefaatinden mahrum etmesin ve cümlemizi kıyamet günü rasullerle, nebilerle, salihlerle, şehitlerle ve salihlerle beraber kılsın ve inşallah Allah Azze ve Celle bizi bağışlasın, bize merhamet eylesin ve gelen bayramımızda mübarek kılsın inşallah. Allahü Teala Kurban kesen kardeşlerin Kurbanlarını kabul buyursun. Ve sallallahu Aleyhi ve sallamuhu Aleyhi ve sallamuhu ve